Gündüz Kabusları Yazan Mustafa Kovancı Dramatürk Şayka Günsel Tuğrul Yapımcı Ersan Edinç Yöneten Ejder Akışık Efektör Ömer Atila Ulaş Teknik Yapım Mustafa Şimşek Oynayan sanatçılar: Pınar, Özlem, ersönmez Sönmez, Berkant, Murat, Atak, Selçuk, Ahmet Mümtaz Taylan, Zehra, Berin Örey. Ah Berkant. Şu banka oturalım mı? <gülüyor> ne oldu? Yoruldun mu? Ay saatlerdir liseli aşıklar gibi dolaşıyoruz. Kentin altına üstüne getirdik. Biraz denizi ha? Ne dersin? Çok iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> İnsan yorulduğunu oturunca daha iyi anlıyor. Pınar. Hı? Beni dinlemiyor musun? İstersen söylediklerini tekrar edebilirim. Az önce tek başına uçan bir martı gibiydi. Şu dünya ne kadar garip, öyle değil mi? Neden? Deniz, martılar, gökyüzü, çeşit çeşit hayvanlar. Öte yanda da insanlar. <gülüyor> Bunlar alemsin doğrusu. İnsanlar da doğanın bir parçası değil mi? Çoğu zaman bunun doğruluğundan şüphe ediyorum. Yüzüme böyle uzaylıymışım gibi bakma lütfen. Yalnızca söylediklerini anlamaya çalışıyorum. Doğanın... ...kendine özgü bir dili var. İçinde barındırdığı her varlık... ...diğerinin ayrılmaz bir parçası olduğu halde... ...insan bu bütünün... ...tam olarak içinde değil. Nasıl olmaz? İnsansız bir dünya düşünebiliyor musun? Bence insanların her birinin ayrı ayrı dünyaları var. <gülüyor> ne yazık ki... ...tabiatın dilinden yeterince anlayamıyoruz. Hatta çoğu zaman... ...onu yok etmek istercesine davranıyoruz. Aa, bak martıları görüyor musun? Balık yakalayabilmek için nasıl da uçuşuyorlar? Her varlık yaşayabilmek için diğerlerine bağımlı. Ya insanlar? Martılar uçuyor ve kimse onlara dokunmuyor. Ama bu dengelerin bozulmasına engel olamıyor. En önemli faktörün teknolojik gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Bu noktada doğadan kendimizi soyutladığımız ortaya çıkmıyor mu? Doğaya sahip çıkan insanların çabalarını görmüyor musun Pınar? Görüyorum. Ayrıca bunu önemsemiyor değilim. Eee? İnsan düşünebilen bir varlık olduğuna göre... Yıktığı gibi onarmayı da bilir, öyle değil mi? Konu nereden açıldı anlamadım. <gülüyor> Yoksa ekolojist olmaya mı karar verdin? Ay hiç komik değil Berkant. Yanlış anlama lütfen. Ama durup dururken neden böyle şeyler düşündüğünü merak ediyorum doğrusu. Her şey hareket halinde. Doğanın yok edilişine seyirci kalıyoruz. Elimizden ne gelir? Sahip olduklarımızı kaybedeceğimizi anladığımız zaman... ...köşeye çekilmeyi tercih ederiz. Fıla... <gülüyor> Açık konuşur musun lütfen? Böylece ikiyüzlülüğü doğuruyoruz. Hatta onu besliyor, büyütüyoruz. <gülüyor> Bilmece gibi konuşmaktan vazgeçmeyeceksin değil mi? İkiyüzlülüğün asıl sebebi istemler. Bak, martılar aç olan midelerini doyurmak için balık peşindeler. Oysa bizler. Bence insanlar evrendeki en sorumlu canlılar. Hmm. Bak işte bu konuda çok haklısın. İhtiyaçlarını, daha doğrusu yaşamsal sorunlarını kastetmiyorum tabii. O halde. Ee, en önemlisi kişinin psikolojik ihtiyaçları. Oh. Ne oluyor Tümay? Bir derdin mi var? Yok. Bunu da nereden çıkardın? Bir sıkıntın olduğu ortada. Gizlemeye çalışma lütfen. Önemli değil. Anlatmazsan gücenirim ama. Hem yakında evleneceğimize göre... ...dertlerimizi paylaşmayı öğrenmemiz gerek. Berkant... ...şey... Evet, seni dinliyorum. <gülüyor> Telefonuma biri de adandır. Olmadık zamanlarda arıyor ama... ...hiç konuşmuyor. Yalnızca beni dinliyor. Ee, peki sen ne yapıyorsun? Ee, sinirlenip kapatıyorum tabii. Bak bunlar, ...yalnız yaşaman hiç hoşuma gitmiyor. Gel şu ısrarından vazgeç de... Bir an önce evlenelim. Seninle bu konuda anlaşmıştık Berkan. Daha nişanlanalı üç ay oldu. Bu süre benim için yeterli değil. Ama iki yıldır tanışıyoruz. Olsun. Ben dört beş ay daha nişanlı kalmak istiyorum. Ee, peki. Nasıl istersen. Şu telefon sapığına çok moralim bozuldu. Boşver canım sıkma. Acaba? Aman tanrım yoksa... Ah, umarım değildir. Alo ben Pınar. Alo. Kimi aradınız? <Gülüyor> Yine sensin değil mi? Artık iyice canımı sıkmaya başladın. İnsanları rahatsız etmekten zevk mi alıyorsun he? Sen konuşmaktan aciz zavallı bir sapıksın. Ben sapık değilim. Aha. Nihayet konuştun. Ne o? Tarz mı değiştirmeye karar verdin? Lütfen. Çirkin sözler duymak istemiyorum. Neden? Bugüne kadar hep çirkin sözler mi duydun? Konuşabileceğimiz daha güzel şeyler var. Ee, bu ne küstahlık? Prensiplerine bağlı bir insan olduğunu anlamıştım. O zaman benden ne istiyorsun? Yalnızca konuşmak. İnan. İnan kötü bir niyetim yok. Hmm. Eğer olsaydı... Ne yapardın? Kötü düşüncelere hiçbir güç engel olamaz. Öyle değil mi? Dağ başında mı yaşıyoruz? Hukuk diye bir şey duymadın mı sen? Her insanın içinde fırsat arayan bir şeytan vardır. İçindeki şeytanı tatmin etmek için mi rahatsız ediyorsun beni? Duygularımla alay etme. Bulunduğun ortamı neden değiştirmiyorsun? Örneğin... ...sosyal faaliyetlerde bulunabilirsin... Hem bu sayede insanlarla sağlıklı iletişimler kurabilirsin. İyi düşün. Hiç yüzünü bile görmediğin biriyle herhangi bir şey paylaşabilmen mümkün değil. Ya, ya seni tanıyorsam? Ne? Ne dedin? Seni ilk gördüğüm zamandan beri hayatımın ayrılmaz bir parçası oldum. Ee, özür dilerim. Nerede tanıştığımızı hatırlayamıyorum. Henüz karşılaşma fırsatımız olmadı. Peki hakkımda neler biliyorsun? Adını, iş yerini, ev adresini hatta nişanlı olduğunu dahi biliyorum. A Aramızdaki diyalog gelişince o adamla evlenmekten vazgeçeceksin. <gülüyor> Kulaklarıma inanamıyorum. <gülüyor> Pastel renkli giysilerin sana çok yakışıyor. ...saçını toplamadığın zamanlar bir harikasın. Sesinde ne var senin? Ha? Neden öyle konuşuyorsun? <gülüyor> Belki de tanıdığım birisin. Söyledim ya, hiç karşılaşmadık. Yalnızca... E, ...hastayım. Yatıyorum. Sonra ilk karşılaşmamızda seni sınamak için... ...sesimi tanımamanı istiyorum. Ha, demek karşılaşacağız. Zamanı gelince. Allahım, başıma ağrı girdi. Of. Üzme kendini. Sonra yine konuşuruz. En iyisi şimdi sen bir aspirin al, uymaya çalış. İyi geceler bunlar. <Gülüyor> <gülüyor> Bu kafeteryayı çok seviyorum. Hmm, anlaşılan burası senin için sıradan bir yer değil Zehracığım. Haklısın. Bir gün beyaz atlı prensim... ...yan taraftaki otoparka atını park ettikten sonra... <gülüyor> ...buraya gelecek kahve içmeye... <gülüyor> ...umutla onu bekliyorum. Ailemsin Ay, doğrusu. <gülüyor> Ayrıca buraya gelerek hamur işi yapma derdinden de... ...kurtulmuş oluyoruz fena mı? Bence tembel olduğunu itiraf edersen rahatlayacaksın. <gülüyor> Mutfak işiyle uğraşmayı hiç sevmiyorum. İnan bana Angarya gibi geliyor. Evlendiğin zaman ne olacak? Aa, yaşantımı kısıtlamalar altına sokmaya hiç niyetim yok. Hmm, aşık oldum. Evleneceğim diye karşıma çıktığın zaman göbek atacağım. Bilmiş olsun. <gülüyor> bu arada <gülüyor> nişanlınla aran nasıl? İyi. İyi. Yalnızca bu kadar mı? Ah, onu çok seviyorum ama... evleneceğim biri mi acaba? Bundan pek emin değilim. Aa, senin gibisini de hiç görmedim. Madem emin değilsin, neden nişanlandın? Zehra, bu dönem insanların birbirlerini iyice tanıma sınama zamanı değil mi? Ee, öyle ama bence fazla irdeliyorsun. Sence ne yapmalıyım? Çok mutlu bir yuvanız olacağından eminim. Ayrıca bunu denemeden bile Az önce evliliğe karşı olduğunu söyleyen sen değil miydin? Hı? ...bu düşüncedenle çabuk vazgeçtin. <gülüyor> tamam, kabul ediyorum Pınar. Mars oldum. <gülüyor> İnsan olduğumuza göre... ...çelişkilere kapılmamız doğal. Her zaman güzeli isteriz ama... ...zaman zaman da çelişkilerimiz... ...korkularımız yüzünden hata yaparız. Mutlu bir yuvası olmasını kim istemez? Özünde bütün arayışlar, çabalar... ...bunun için değil mi? Güzel. <gülüyor> Sonunda yola gelmeye başladım. <gülüyor> ben biraz idealistim herhalde. Hmm. Bu yapım ailemden geliyor. Ha bu arada erkek kardeşin ne yapıyor? Kendine uygun bir iş bulabildi mi? Araştırıyor. <gülüyor> Neden güldün? Yoksa onun yanında kalmasını istemiyor musun? Aa yanlış anladın. Gülüşüm aşırı iyimserliğine. Burada bir iş bulamazsam memlekette çalışırım diyor. Ama böyle iyimser olması çok güzel. Onunla henüz tanışmamış olmana üzülüyorum. <gülüyor> Acelesi yok canım. Ne var senin? Ya şu adam var ya telefonuma dadanan. Dün gece ilk kez konuştu. Onun yüzünden sabaha kadar uyuyamadım. Çirkin şeyler mi söyledi? Yo, hayır. Ama adımı, nerede oturduğumu, hatta nasıl giyindiğimi ayrıntılarıyla biliyor. Korkmaya başladım Zehra. Ee, belki de biri şaka yapıyordur. Yoksa sana ait o kadar bilgiyi nasıl edinecek? Garip bir konuşma biçimi var. Sesi kısık. Ruh. Hastalıklıymış, kendi söyledi. Bana sorarsan, bu adamın bedeni değil, ruhu hasta. <gülüyor> İçinde yalnızca benim olduğum bir dünya yaratmış hayalinde. Hayır Zehra, hayır. Şaka falan olamaz bu. Ben resmen bir sapıkla karşı karşıyayım. <gülüyor> Gölgesi adeta yatak odama kadar sokuluyor. <gülüyor> Canım sıkıldı Korkuyorum Çok korkuyorum ilginç bir film değil mi Berkan? Haklısın. Bence sinemaya daha sık gitmeliyiz. <gülüyor> Ama ne yazık ki havanın serin oluşu insanın karşısına olumsuz bir etken olarak çıkıyor. Aa, hiçbir şey beni bu hobimden vazgeçiremez. <gülüyor> bir gün acık hava sineması hiç kalmazsa ne olacak? Lütfen alay etme. Bu konuya çok canım sıkılıyor zaten. <gülüyor> İnsanların değer yargılarını anlamak ne kadar zordu. Önümüzde oturan gençler beni adeta çıldırttı. Doğru. Defalarca uyarmana rağmen yine de taşkınlık yapmaya devam ettiler. Görevlinin yanına gidip durumu anlatmasaydım susmaya hiç niyetleri yoktu. <gülüyor> Adam onlara ne dediyse süt dökmüş <gülüyor> kediye dönüverdiler aniden. Böyle şeyler insanın moralini bozuyor Pınar. <gülüyor> yine de bu filmi görebildiğim için çok mutluyum. Bana gerçek hayatta ilgisi yokmuş gibi geldi. Aa, neden? Ee, kadın peşinden koşan erkeğe hiç yüz vermedi. E, tabii çünkü yeni tanıştığı adama aşık olmuştu. Ama adam onunla ilgilenmiyordu ki ah, Saçma Yalnızca kısıtlamak istemiyordu Hepsi o kadar <gülüyor> Göstermelik bir davranış Neden anlamadın? Her ne kadar evlenmiş olsalar da Kısa bir süre sonra ayrılacaklarından eminim Çünkü kızı fazla başı boş bırakıyor ah, Otoriteye meraklı olduğunu bilmiyordum Korkarım bu tutumun evlenince daha da yüzeye çıkacak Beni yanlış anladın Pınar Hem yalnızca bir filmden konuşuyoruz öyle değil mi? <gülüyor> İyi ki sinemaya gitmişiz ee, buluştuğumuz zaman sana önemli bir şey söyleyeceğim demiştin. Merak etmeye başladım. Boş ver, daha sonra konuşuruz. Alo. Merhaba. Başka işin yok mu senin? Bugün beni çok sinirlendirdin Pınar. Bir daha bana Pınar deme tamam mı? Nasıl hitap etmemi istersin? Hiçbir şekilde. Merak etme canım. Zamanla bana alışacaksın. Bana bak ben senin canım falan değilim anladın mı? Sesini yükseltme lütfen. Asıl kızması gereken biri varsa o da benim. Anlayamadım. ...bu gece yine o adamla kol kola yürüyordun. Bizi mi izliyordun? Hani sen hastaydın? Hastayım. Ama yatalak değilim Pınar. Onun sana dokunmasına tahammül edemiyorum. İçimden... ...içimden onu parçalamak geçiyor. Ama... ...ama gördüğün gibi... ...hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü ben kötü bir insan değilim. Bunu neden yapıyorsun ha? Sana da yazık. Evleneceğim kızın nasıl yaşadığını bilmek zorundayım A, Ne söylediğinin farkında mısın sen? Aslında onu, onu istemediğini biliyorum O benim eşim olacak Lütfen yakamı bırak artık Hayır Sen benimle evleneceksin Yavaş yavaş o adam aklından çıkarsan iyi olur Adını bile bilmiyorum Nasıl böyle şeyler düşünebiliyorsun Sen hastasın Çok hastasın Bu davranışların zamanı yerini bağlılığa, sevgiye bırakacak, göreceksin. <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> ne zaman bitecek bu gündüz kabusları? <gülüyor> Duyduklarıma inanamıyorum. Şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Berkant'ı çağırmayı düşündüm ama vazgeçtim. Neden? Zehra nasıl anlatsam, daha çok bir dosta ihtiyacım vardı. Olanları duyunca hemen polisi aramak için baskı yapacağından eminim. Bence yapılması gereken de bu. Lütfen Zehra, zaten sinirlerim bozuk. Her şeyden önce biraz rahatlamaya ihtiyacım var. <Gülüyor> bu gece de kalırım. Artık üzerindeki bu gerginliği atmaya çalış. Elbette bir çözüm yolu bulacağız. Ne yapacağımı şaşırdım. İş yerinden izin alıp bir süre evden çıkmamayı bile düşünüyorum. Saçmalama. Bunun bir yararı olmaz Pınar. Sürekli beni takip ederken dışarıda nasıl rahatça gezebilirim? Ya hiç ummadığım bir yerde karşıma çıkarsa? Sana değer verdiğine göre zarar vermez sanırım. O hasta biri Zehra ne yapacağı belli olmaz. Seni rahatça izlediğine göre... ...demek ki yakınlarda bir yerde oturuyor. Haklısın. Hep çevredeki apartmanları gözlüyorum. Bunun yararı olmaz. Önlemini almıştır. Keşke aynı sokakta otursaydık. Neden? E, o zaman benim varlığımdan rahatsız olur... ...yanına yaklaşamazdı. Ama... Yine de eve gelip giderken bizim sokağın önünden geçiyor oluşun beni rahatlatıyor. Benim her şeyimi biliyor ama ben onunla ilgili hiç. Ay. Çok silik bir insan olmalı. <gülüyor> Seni de bu iş için rahatsız ettim hayatım. Özür dilerim. Bu sözleri hiç duymamış olayım. Dostluklar böyle zamanda anlam kazanır. <gülüyor> Teşekkür ederim canım. Böyle ucuz kurtulamazsın. Rüşvet olarak... Çay demlemenizi öneriyorum <gülüyor> genç bayan. <gülüyor> Beni güldürmeyi yine başardın. <gülüyor> İsteğinizi hemen yerine getireceğim efendim. Aa, istek değil, öneri. Aa. <gülüyor> Ne o? Karadeniz'de gemilerin mi battı ablacığım? Düşünüyordum. Söyle bakalım, güzel ablamı derin düşüncelere sokan şey ne? Arkadaşımı düşünüyordum Selçuk'cum. Bütün gece yanında olmana karşın aklın hala onda demek. Selçuk, çok garip bir çocuksun. Çocuk mu? Abla? Lafın gelişi söyledim canım. Koskocaman bir erkeksin tabii. Ama benim şu anda bunlara dikkat edecek halim yok. Anlattığım gibi kızcağız sinir krizi geçiriyor. Fazla abartıyorsunuz. <gülüyor> Abartıyor muyuz? Pınar'ın başına gelenler normal mi sence? Canım değil ama. <gülüyor> Bazen beni çok şaşırtıyorsun. Bak bu çok doğal. Çünkü ayrı ayrı yerlerde büyüdük. Yatılı okula gittiğinde çocuk denecek yaştaydın. Ah. <gülüyor> Senden iki yaş küçük olduğuma göre tabii ben de çocuktum. Böylece birbirimizden uzak büyüdük. İşte bu yüzden birbirimizi yeterince tanımıyoruz. Haklısın. Hı hı. Bugünle taşıdığımız tek şey çocukluk anılarımız. Evet, bana hem ablalık hem abilik yapardın. Kimsenin beni ezmesine dayanamaz, elinden gelen bütün çabayı gösterirdin. <gülüyor> İçine kapanık bir çocuktun o günlerde. O da böyle biri olmalı. Kim? Pınar'ı telefonda rahatsız eden adam. Aman abla yine mi aynı konu? Akşam annemle babamı arayalım mı? Olur. Ararız. Acaba Pınar nişanlısıyla konuştum. Ne dedin? Hı? Ne konuşacaktı? Bu işten kurtulabilmek için savcılığa dilekçe vermeye gitmeden önce konuyu Berkant'a açacaktı. Bence hiç yalnız kalmaması lazım. Akşama Pınar'ın evine benimle gelir misin? Aa, gelemem. Neden? Hocam, neden mi? Oho ben boş gezenin boş kalfısı mıyım? Elimde başvurmayı düşündüğüm şirketlere ait uzun bir liste var. Araştırma yapıp içlerinden bana en uygun olanları seçmem gerekiyor. <gülüyor> Demek şirketler seni değil sen şirketleri seçeceksin. <gülüyor> İş bu kadar bol ha? Neyse bu işi sonraya bıraksan olmaz mı? Zaman kaybetmeye gelmez. Pınar'la tanışmayı istemiyor musun? Canım acelesi ne? Bir yere kaçmıyorum ki. Peki bütün bunlardan niye benim haberim olmadı? Sana anlatmak içimden gelmedi Berkan. Lütfen bana kızma. Telefon sapığın neredeyse kapına dayanacak hale gelmiş... ...en son duyan ben oluyorum. Söyler misin Pınar? Senin için ne ifade ediyorum ben? Bu ortada değil mi? Nişanlımsın. Hayatımın geri kalan bölümünü seninle geçireceğim. Ama hiç öyle davranmıyorsun. Kendimi boş vakitlerine değerlendirdiğin bir arkadaşınmış gibi hissediyorum. Neden beni anlamak istemiyorsun? Çelişkiler, kaygılar içinde yaşıyorum. Bize dair mi? Evet. Hayatımın Hı? en önemli adımlarından birini atmak üzereyim... Bu normal değil mi sence? Bilemiyorum. Üstelik bir de bu adam musallat oldu başıma. Onun seninle konuşması beni çıldırtıyor. Benim durumumu düşünürsen eğer... Bundan sonra en küçük olaydan bile haberim olacak tamam mı? Daha evlenmedik Berkan. Bana böyle davranamazsın. Ayrıca evlensek bile özür böyle... Özür dilerim, özür dilerim tamam. Sinirlerim çok bozuk. Ama en kısa zamanda bazı şeyleri enine boyuna konuşmamız gerektiği inancındayım. Bu konuda yerden göğe kadar haklısın. O konuya gelince... ...yapılacak en sağlıklı iş polise haber vermek. Önce savcılığa dilekçe vermem gerekiyor. Doğru ya. E hadi gidelim. Orada yazarız ha. Ne öyle garip garip bakıyorsun? Telefonu açmayacak mısın? Peki, aç açıyorum. Alo. Merhaba Pınar. Nasılsın? Nasıl olmamı bekliyorsun? <gülüyor> Sesin oldukça tuhaf geliyor. Ürkmüş gibisin. Ne oldu? Anlayamadım. Olup bitenlerden haberim var. Açık konuşur musun? Bugün nişanlın olacak o adamla birlikte savcılıktaydınız. Oraya neden gittiğinizi söylemeyecek misin? Evleneceğimizi unutuyorsun herhalde. Oraya nikah işlemleri için gitmiştik. Aa, yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Zaten sana yakışmıyor. İstersen ben bir tahminde bulunayım ha? Bulun bakalım. ...suç duyurusunda bulundun. Sence suçlu muyum? Ben yargıç değilim. Hmm. Bu kaçamak bir cevap oldu. Seni sevmek eğer suçsa... ...her türlü cezaya razı olduğumu bilmelisin. Çok duygulandım. <gülüyor> Lütfen alay etme. Ayrıca beni şikayet etmek istemediğini de biliyorum. Bunu nereden çıkardın? Nişanlınla arkadaşın zorladı seni değil mi? Görecekler onlar. Neden beni anlamak istemiyorsun? Seni hiç görmedim. Nasıl biri olduğunu bilmiyorum. Kötü sonuçlar yaşamadan bu yaptığından vazgeç. Mümkün değil. Hem, hem polise yakalanacak kadar da budala değilim. Nişanlını sevmiyorsun. Kısa bir süre sonra ondan ayrılacak. Kollarını bana açacaksın. <gülüyor> Seni yalnızca beni mutlu edeceğimi biliyorsun. Şimdi telefonu kapatmak zorundayım. E, neden? Artık konuşmalarımız kısa olmalı. E, Rakibime prim vermek istemem. İyi akşamlar. A Alo? Alo? Kapattı. Daha uzun süre konuşmalıydı. E gördüğün gibi elimden geleni yaptım Berkan. Neler söyledi? Haberi var. Nasıl? Savcılığa gittiğimizi biliyor Bizi izlemiş olmalı Oysa çok dikkat etmiştim Nasıl biri bu ha? Yoksa görünmez bir adam e, Saçmalama mi? lütfen karşımıza çıkıp ce diyecek hali yok ya Haklısın Minareyi çalan kılıfını hazırlar değil mi of, Bu durumda yakalanması Neredeyse imkansızlaşıyor Karamsar olmak için henüz çok erken Artık hep kısa konuşacak Bunun olmaması senin elinde öyle değil mi Ne yazık ki hayır Aptal biri değil Ayrıntıları hesaplamayı iyi biliyor. Sonunda bir hata yapacaktır. Belki de artık yerinin saptanmaması için farklı yerlerden arar. Bilemiyorum. Aa, daha yeni fark ediyorum. O çanta ne için? Spor salonuna falan mı gideceksin? Saçmalama. Ortada böyle bir sorun varken nasıl giderim? O halde? Bu dertten kurtuluncaya kadar yanında kalmak istiyorum. Bu yüzden birkaç parça giyecek getirdim. Berkant inan buna hiç gerek yok. Ama evde tek başına kalmanı istemiyorum. Senin burada kalman durumu daha da güçleştirir. O zaman yanında Zehra kalsın. Ha, i̇şte bu olabilir. Aşağı sigara almaya ineceğim. Herhangi bir şeye ihtiyacın var mı? Hay Allah. Sinir harbinden alışveriş yapmayı unuttum. O zaman hemen alınacakların bir listesini yapıver tamam mı? Ha olur. Montum nerede? Ha? Şurayı bir yere bırakmıştım. E, portmantoyu astım. Alışveriş köşedeki marketten yapabilirsin. Hı. İşte liste al. Tamam. Biraz sonra görüşürüz. Hı hı. Ha, bu arada tanımadığın insanlara kapıyı açma olur mu? Berkant. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk muyum ben? <gülüyor> Geliyorum geliyorum Bu kadar çabuk gelmesi mümkün değil e, Kim o? Benim Zehra ah. Ah. Merhaba Pınar Hoş geldin canım Nasılsın? Gel iyiyim Berkant gelinceye kadar çiçekleri suluyordum Ay, Kaç gündür ihmal ettim güzellerimi Berkant nereye gitti? Alışveriş yapmaya Anlatsana neler yaptınız? Biraz önce telefon etti Polise gittiğimizden haberi var. Artık daha dikkatli olacağını söyledi. Ve... Evet. Neden sustun? Berkant'la seni düşmanı olarak görüyor. İşler karışıyor desene. Bu durumda yalnızca ben değil, siz de tehdit altındasınız. Neden? Beni yönlendirip üzerimde baskı kurduğunuzu düşünüyor. Söylediğim gibi açıkça sizlere düşmanı ilan etti. Peki bizler hakkında neler biliyor? İsimlerinizi bana ne derece yakın olduğunuzu bildiğine göre... Bu sana çok garip gelmiyor mu? Ne? Yani hepimizi yakından tanıyor olması. Haklısın. Ben apartmanda oturan komşularımı bile tanımazken o hep... Ay da... çok tuhaf bir his var. N nasıl? Onun çok yakınımızda olduğunu hissediyorum. Belki etraftaki apartmanların birinde oturuyordur. Bu sayede rahatça evi gözetliyor olabilir. Pınar! Dur lütfen, ne yapıyorsun? Evdeki bütün perdeleri kapatmalıyım. İçerisi kesinlikle dışarıdan görünmemeli. Lütfen. Biraz otur şöyle. Paniğe kapılmanın hiçbir yararı yok. Özür dilerim. Birden kendimi kaybettim. Evet, bu telesekreter sayesinde aradığı zaman sesini kaydedeceğiz. Hala onun yakalanacağına inanıyor musunuz çocuklar? Elbette. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüsü... Ne yazık ki ben sizin kadar iyimser olamıyorum. <gülüyor> Görmüyor musunuz? Resmen bizimle oyun oynuyor. Haklısın Pınar. En son postayla gönderdiği o fotoğraf albümü beni iyice çıldırttı. O albüme gelecekte yaşayacağımız mutlu anları ölümsüzleştiren fotoğraflarımızı koyacağız. Lütfen susar şey. mısın? Olanlar için beni suçluyorsun değil mi? Çocuklar ikiniz de sakin olun. İnanın boşuna tartışıyorsunuz. Durumu zorlaştırmayın. Onun amacı bu zaten. Doğru. Canım çok sıkılıyor. İki hafta geçmesine karşın hala yakalanamadı. Çok kısa konuşuyor. Telefon kulübelerinden arıyor. Hmm. Oldukça kurnaz bir insan. Ona insan demek doğru olur mu bilemiyorum. Saçmalama Berkant. O yalnızca hasta biri. Korkarım sonunda biz de onun gibi hasta olacağız. Bu iş seni fazla yordu. Sağlığının bozulmasını istemem. Ne demek istiyorsun sen? Bu konuyla ilgilenmek zorunda değilsin. O nasıl söz? E sen bizden fazla şikayet ediyorsun. <gülüyor> Haklısın ama ne yapayım? Böyle elim kolum bağlı çaresiz bir şekilde oturmaya dayanamıyorum. Üçümüz de aynı durumdayız. Bakın çocuklar bir önerim var. Gelin televizyon seyredelim. Böylece birbirimizi yememiş oluruz. <gülüyor> Ay poesiye bir film var mı acaba? Belki bir şeyler öğreniriz. Aa, bu gidişli bir dedektiflik bürosu açacağız demektir. Kendi yaşadıkları olayı bile çözemeyen üç akıllı dedektif ha. Unutmayınız Berkant Bey Terzi kendi söküğünü dikemez Aa, Haklısın öyle rivayet olunur <gülüyor> Üçler dedektiflik Hizmetinizdedir Sizi dertlerinizden yalnızca biz kurtarabiliriz <gülüyor> İlk müşterimiz arıyor Bu kez ben açmak istiyorum Hadi açsana Alo kimsiniz Ne yazık ki sesimi beğenmedi. Pınar telefonu sen açmalıydın. Başkasıyla değil. Seninle konuşmak istiyorum. Nasıl olsa yine arayacak. Lütfen moral bozmayın. E yarın ne yapmayı düşünüyorsunuz? Neden sordu? E, yarın hafta sonu. Nişanlını gezmeye götürmeyecek misin? Artık böyle incelikleri unutmaya başladı. E, yok canım. <gülüyor> Elbette bir program yaparız. Aa, beni hesaba katmayın. Olmaz öyle şey. Hayır canım. bal gibi olur. Yalnız kalmanızı istiyorum. Hem bu ara kardeşimi çok ihmal ettim sitem ediyor hmm. Onunla biraz ilgilenmem gerek e Peki sen bilirsin Bu lokantayı sevdin mi Pınar? Hmm, hoş bir yer. Önümüzdeki hafta sonu tekrar gelmeye ne dersin? Pınar? Hı, hı? Yine daldın. Aklından neler geçiyor Allah aşkına? Seninle bu olay çözüldükten sonra konuşmayı düşünüyordum ama... Evet. Ertelemenin pek anlamı yok. O halde... <gülüyor> Söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Aklına geleni hemen söyleyebilirsin. Annem babam öldüğü zaman üniversiteye yeni başlamıştım. Trafik kazasının olduğu o feci günden sonra kendimi toparlamam kolay olmadı. Amcamın desteğiyle okulu bitirebildim. Bunları daha önce anlatmıştım. O yıllarda sürekli olarak annemle babamın ilişkilerini düşünüyordum. Bence bu çok doğal. Onları inceleyerek nasıl evlilik yapmam gerektiğini belirlemeye çalıştım. Yine bilmece gibi konuşuyorsun. Ailem pek mutlu değildi çünkü babam... ...karşısındaki insanın üzerinde baskı kurmayı bir erdem olarak görürdü. Ah, sanırım anlamaya başladım. Bu yüzden ikisi de yaşamlarını kendi kabukları içinde geçirdi. Birbirlerinden uzak. Onlar gibi olacağımızı mı düşünüyorsun? Böyle bir yaşamı sürdürmem zaten mümkün değil. Davranışların otoriteye meraklı olduğun izlenimini veriyor. Böyle düşündüğüne üzüldüm. Kendimi sana nasıl anlatsam... İçinden geldiği gibi... Seni çok seviyorum. Tek isteğim seni mutlu edebilmek. Zaman zaman olumsuz davranışlarda bulunduğumun farkındayım ama... ...insanın sevdiği kişiyi kıskanması doğal değil mi? Bazen sahiplenme noktasına geliyorsun. Hiçbir şeyden zarar görmeni istemiyorum. Ayrıca sürekli endişe içindeyim. Telefondaki adam yüzünden mi? Yalnız o değil. Zaman zaman benden uzaklaştığını hissediyorum ve... ...açıkçası bu da beni korkutuyor. Çok aceleci bir insansın Berkan. Beni kendin gibi görmek istiyorsun. da yanıldın. İkimizin yapısı birbirinden çok farklı biliyorum. Beni korkutan da bu işte. Neden? Farklı ortamlarda yetiştik. Minik ayrımlarımızın olması çok doğal. Hem evlilik, karşılıklı sevgi, saygı, anlayış temeline dayanmaz mı? Öyle de... Önemli bir sorun yaşayacağımıza inanmıyorum. Bak, davranışlarıma gelince <gülüyor> yuvamızı kurduğumuz zaman her şey yoluna girecektir. Bu kadar emin olma. Ben eminim bunlar. Ayrıca seni gözümden bile sakınmaya devam edeceğim. Bu kötü olayı atlattınca hemen bir tatile çıkalım. He? Olur hayatım. Ne, nereye gidebiliriz? Ee, kış mevsiminde tatil çok hoş bir fikir değil mi? Uludağ'a gitmeye ne dersin? Oh, harika olur. Ay, orayı ne kadar görmek istediğimi anlatamam. Peki balayımızı orada geçirmeye ne dersin? Hey, bu beni çok mutlu eder. Aa, dur bakalım yoksa... <gülüyor> evet. Neden olmasın? ...evlenmeyi ertelememizin anlamı kaldı mı artık? <gülüyor> ha, haklısın kalmadı. <gülüyor> Daha yeni girdim. Hiç zaman kaybetmiyorsun doğrusu. Bugün beni çok kızdırdın Pınar. O adamla, <gülüyor> o adamla neden lokantaya gittiğini söyler misin? O adam dediğin insan benim nişanlım. <gülüyor> bu, bu hiç aklımdan çıkmıyor <gülüyor> Pınar, Pınar. Onunla evleneceğim. Hem de ne zaman biliyor musun? Ne zaman? İki hafta sonra. Olamaz. <gülüyor> neden? ...buna izin vermeyeceğim. Peki ne yapacaksın söyler misin? Dövecek misin? Ha? Öldürecek misin? Nasıl engel olacaksın? Gerekirse... ...gerekirse o söylediklerini yapabilirim. Ya da... Evet. Seni... ...seni... ...kaçırırım. Hastasın sen neden tedavi olmuyorsun? Saçmalama. Sen onu değil... ...beni seviyorsun. Ve benimle evleneceksin. Bunu aklına sok tamam mı? Bak seni tanımıyorum bile. Yo, yok yok Hayır tanıyorsun. Yalnızca yüzümü görmedin. Kulaklarını dört aç ve beni iyi dinle. Hayatımda kimse bana senin kadar zarar vermedi. Yo. Kedinin fareyle oynaması gibi oynadın benimle. <gülüyor> Sevdiğim insanları bunalıma soktun. Şunu iyi bilmeni <gülüyor> istiyorum. Benim için yalnızca koca bir hiçsin sen. <gülüyor> Lütfen sus artık. Böyle konuşma. Duyduğun sözler doğru Beni be, hmm. Beni yaralıyorsun Asıl sen beni yaraladın Neden anlamak istemiyorsun Hayatımızı dana çevirdin Her geçen gün yaşamdan Kopmamı sağlamaktan başka bir işe yaramıyorsun Seni sevmiyorum Sevmiyorum anladın mı Yalan Bu sözleri daha fazla dinlemek istemiyorum Artık başka çarem kalmamıştı. Halbuki ona yardımcı olabilmeyi çok isterdim. Üzülme canım. Konuşmaların hepsini kasete aldım. Öh, umarım bir işe yarar. <Gülüyor> olamaz. Bu doğru olamaz. Nasıl yaparsın bunu ha nasıl Lütfen abla beni anlamaya çalış o Onu seviyorum Ama Pınar seni sevmiyor Kasette sesinle karşılaştığım zaman neler hissettiğimi biliyor musun Şaşkınlıktan dilim tutuldum Hemen bir bahane uydurup Kaçtım oradan Böyle olmasını istemezdim her şeyi onu sevdiğim için yaptım. Pınar abi, bana nasıl acı çektirdiğini hiç düşünmedin mi? Ayrıca bütün bunlara ne gerek vardı ha? Seni defalarca onunla tanıştırmak istedim. Abla, Ama sen buna hiç yanaşmadın. Abla kendimi hazır hissetmiyordum. Peki şimdi ne yapacaksın? Telefonda söylediğin gibi Berkant'ı öldürmeyi ya da Pınar'ı kaçırmayı mı düşünüyorsun ha? Artık çok geç. Beni sevmiyor evleneceğim kızı elimden aldı o adam. Yanılıyorsun Selçuk. Sen gerçekleşmeyecek bir hayalin peşinde koştun. Hem de oldukça yanlış bir artık, şekilde. Artık hiçbir, şey, hiçbir şeyin önemi kalmadı. Hemen bir kliniğe yatıp tedavi olman gerekiyor anladın mı? Ben deli değilim. Elbette. Sadece bir takım sorunların var. Bunları çözümleyebilmen için de yardıma ihtiyacım var. <gülüyor> yanımda, yanımda Pınar olsaydı ne kadar güzel olurdu. Beni sevseydi Allah. Ama ne yazık ki o bir başkasını seviyor Merak etme Seni sevecek birini bulacaksın Her şey yoluna girecek Keşke bana anlatmış olsaydın Dün apar topar yanımızdan ayrılınca seni çok merak ettik Zehra. Evet çaylarımız geldi. Buyurunuz Sağol. efendim. <gülüyor> Teşekkür ederim Pınar. Ee, ne olduğunu anlatmayacak mısın? Ee, söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Dur bakalım dur bakalım. Her şeyden önce sakin olmadısın. Hayatım tamam mı? seni ilk defa bu kadar üzgün görüyorum. Bundan sonra o adam hiç aramayacak. Aa, anlayamadım. Kim olduğunu biliyorum. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Bütün bunları kardeşim Selçuk yapıyormuş. Ah, kulaklarıma inanamıyorum. Emin misin? Evet. Dün kasidi dinleyince onun sesini hemen tanıdım. Demek o yüzden hemen eve gitmek istedin. <gülüyor> eve gittiğimde onu ağlarken buldum. İnanın bilmiyordum. Pınar... Hmm. ...bir şey söylemeyecek misin? Bu aklıma gelebilecek... ...en son ihtimaldi. Hayatım boyunca... ...hiç bu kadar şaşırmamıştım. Ben... ...olanlardan dolayı çok... Zehra, <gülüyor> çok... Zehra lütfen. Lütfen kendini boş yere yüzme. Senin bunda bir suçun yok ki. Ee? Peki şimdi ne olacak? Az önce... Onu hastaneye yatırdım Doğrusu da bu zaten Umarım sağlığı en kısa zamanda düzelir Zehra lütfen lütfen kendini perişan etme Bu olayın dostluğumuzu zedelemesinden korkuyorum Aa, Hiç olur mu? Kötü günlerimde hep yanımda sen vardın Bayanlar bayanlar Hı? bu olayın olumlu yönlerini de görmeliyiz Nasıl? Nasıl? Bu sayede hemen nikah masasına oturmuş olacağız. Öyle değil mi Pınar? Evet. Hala nikah şahidin olmamı istiyor musun Pınar? Elbette. Zehra neredeyse kardeşine duacı olacağım. O olmasaydı bu kız beni iki yıl daha peşinden koştururdu. <gülüyor> Çocuklar ikiniz de çok iyi insanlarsınız. Evet bayanlar hemen hazırlanmanızı istiyorum. Neden? Çünkü akşam yemeğini dışarıda yiyeceğiz. Oo, bu çok iyi bir fikir. Çocuklar beni bağışlayın lütfen. Mazeret kabul etmiyorum. Birlikte güzel bir yemek yiyeceğiz. Hmm, peki hesabı kim ödeyecek? <gülüyor> Zehra nihayet kendine gelmeye başladı. <gülüyor> Mustafa Kovancı'nın yazdığı Gündüz Kabusları adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.